Euzu <Nâ> Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi ve nestainuhu ve ve na'uzu billahi ve la abduhu ve <Sülions> İki önemli mesele Bir Sika'nın meçhul kimseden rivayeti o ravinin sika olduğunu ve rivayetinin kabulünü gerektirmese de fayda verir. Sika'nın meçhul kimseden rivayeti o ravinin sika olduğunu ve rivayetinin kabulünü gerektirmese de fayda verir. İbn Ebi Hatim El Cerh'de 1 bölü 36 şöyle dedi. Babama Sıka'nın Sıka olmayan birisinden rivayeti takviye eder mi diye sordum. Babama, sıkanın sıka olmayan birinden rivayeti takviye eder mi diye sordum. Dedi ki: "Eğer zayıflığı ile bilinen biri ise takviye etmez. Eğer zayıflığıyla bilinen biri ise takviye etmez. Meçhul ise sıkanın ondan rivayeti fayda verir." ise SİKA'nın ondan rivayeti fayda verir. Bu cevabı düşündüğümüzde şu anlaşılır. Bu cevabı düşündüğümüzde şu anlaşılır. SİKA'nın meçhul raviden rivayeti fayda verir. Faydası kanın meçhul raviden rivayet fayda verir. Faydası meçhulül aynlıktan meçhulü hal mertebesine çıkarmasıdır. Faydası meçhulü aynlıktan meçhulül hal mertebesine çıkarmasıdır. Ancak meçhulül hallik vasfı kalkıp tevsik sayılmaz. Meçhulül halik vasfı kalkıp da tevsik sayılmaz. Yani onun sıkı oldanlarına gelmez. Çünkü burada meçhulü'l-ayn ravinin rivayeti şiddetli zayıfken meçhulü'l-hal olan râvinin rivayeti hafif zayıflık mertebesinde oluyor. Bu He, şahit gelebilir. i̇bn Hacer Nushe'de dedi ki en Nushe'de dedi ki hıfsı kötü olan ravinin yani ezberi kötü olan ravinin rivayeti Hıfzı kötü olan ravinin rivayeti mestur, mürsel ve müdellis rivayetiyle hasen derecesine ulaşır. Mestur, mürsel ve müdellis rivayetiyle hasen derecesine ulaşır. Lakin bu zatıyla değil, Rivayet yollarının toplamı ile hasen olur. Lakin bu zatıyla değil, rivayet yollarının toplamı ile hasen olur. Yani bir isnat düşünün ki bu isnatta hıfsı kötü olan bir ravi var. Ezberi iyi değil ama adalet vasfı var. Mesela saduk bir ravi. Fakat ezberi değil. Böyle bir ravinin rivayeti mestur raviyle ile bizim mesturu açıkladığımızı hatırlarsanız geçen hafta meçhulü hal olan me meçhul değil meçhulü hal olan mestur. Hali bilinmeyen yani. Mestur ravinin başka bir tarihte e, diğer ravileri sıkı ama bir tane ravisi mestur. Hani, hali bilinmiyor. Meçhul değil. Meçhulü hal. Böyle bir rivayette veya mürsel bir rivayette diyelim Hasan el-Basri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan rivayet etmiş. Bu mürsel. Böyle bir rivayette bu takviye olur. Hasan deliryesine çıkar. Veya e, bir isnad var orada müdellis bir ravi ana ana ile rivayet etmiş. Burada da işte ezberi kötü olan bir ravi var. İkisi takviye olur. Ama meçhulül aynı ise takviye olmaz. İki. cerh ve tadil sebeplerini bilen cerh ve tadil sebeplerini bilen ve kendisine göre sika olan kimseden kendisine göre sika olan kimseden başkasından rivayette bulunmayan kimsenin yani sadece sika'dan rivayette bulunan kimsenin Meçhul raviden rivayette bulunması Meçhul raviden rivayette bulunması o ravinin tadil ve tefsikinde itimat edilecek bir husustur. Tadil ve tefsikinde itimat edilecek bir husustur. Mesela Abdurrahman bin Mehdi hiç kimsenin cerh ve tadil olarak itiraz etmediği bir kimseden rivayet ederse mesela Abdurrahman bin Mehdi hiç kimsenin cerh ve tadil olarak itiraz etmediği bir kimseden rivayet ederse bu durum o râvi için bir tadil olur. Zira İbni Mehdi Sika'dan başkasından rivayet etmezdi. Yahya bin Said de böyledir. Sualatu Ebi Davud Lil İmam Ahmet'te No. 137 tu Ebi Davud Lil İmam Ahmet de, no Yani Ebu Davud'un Ahmet'e sorularından oluşan kitap bu. 137'de Ebu Davud şöyle demiştir. Ahmet'e Yahya ve Abdurrahman bin Mehdi meçhul bir kimseden rivayet ederse hadisi hucet midir dedim. Ahmet'e Yahya veya Abdurrahman bin Mehdi meçhul bir kimseden rivayet ederse hadisi hucet midir dedim. Hadisi hüccettir dedi. Ahmed'e Yahya ve Abdurrahman bin Nehdi meşhur bir kimseden rivayet ederse hadisi hucet midir dedim. O da hadisi hucettir dedi. Sualatu Ebi Davud'da da no 469 şöyle gelmiştir. 469 Ahmet'in şöyle dediğini işittim. Osman bin Gıyas Sika'dır veya onda sakınca yoktur dedi. Osman bin Kıyas Sika'dır veya onunla sakınca yoktur dedi. Lakin o bir mürci'idir. Lakin o bir mürci'idir. Kendisinden Yahya rivayet etmiştir. Yahya Sika'dan başkasından rivayet etmezdi. Yani Ahmet bin Hanbel Yahya bin Said'in o kimseden rivayet etmesini hüccet sayıyor onun tefsik sayıyor. Mürciye derken Mürciye meselinde mensup. Mürciye olmasına rağmen sıkama şey oluyor. Yani rivayetinde itibar edilebilir. Hatip El Kifayede sayfa 115 Ebu Bekir el-Esram yoluyla rivayet ediyor. Hatip el-Kifaye sayfa 115'te Ebu Bekir el-Esram yoluyla rivayet ediyor. Ebu Abdullah'ın yani Ahmet bin Anbel'in şöyle dediğini işittim. Abdurrahman bir kimseden rivayet ederse on rivayet-i Yani Abdurrahman bin Mehdi'yi kastediyor. Abdurrahman bir kimseden rivayet ederse on rivayeti i hüccettir. Yine Ebu Abdillah dedi ki, yani Ahmet bin Amr dedi ki, Abdurrahman önce birçok kimseden rivayette müsamahalı davranırdı, sonra şiddet göstermeye başladı. Abdurrahman yani İbni Mehdi önce birçok kimseden rivayette müsamahalı davranırdı, sonra şiddet göstermeye başladı. Cabir el-Cufi'den rivayet ediyordu, sonra terk etti. Cabir el-Cufi'den rivayet ediyordu, sonra terk etti. Cabir el, el de aslında dindar birisi olmasına rağmen Şialar'ın uçuk görüşlerini dillendirmeye başlıyor. İşte Hz. Ali'nin tekrar Dünyaya geleceği falan gibi. Böyle tuhaf itikatlar bundan duyulmaya başlanıyor. Muhaddisler terk ediyorlar bundan rivayet. Şube bin el-Haccac da böyledir. Yani Ahmet'in sözü bitti. Bu yeni bir paragraf. Şube bin el-Haccac da böyledir. Zehebi el-Mizan'da Şube'nin şeyhleri Ciyad İyravilerdir demiştir. şube'nin şeyhleri yani şube bin hacac'ın şeyhleri cihad iyi rablerdir demiştir. Ancak söz konusu Mesdur Rab'in diğer rivayetlerinin de araştırılması münker rivayetinin olup olmadığına bakılması gerekir. Ancak söz konusu Mestur Ravi'nin diğer rivayetlerinin de araştırılması, Münker rivayetinin bulunup bulunmadığına, olup olmadığına bakılması gerekir. Şimdi bir alt başlık. mestur Ravi ile Allah Allame Ahmet Şakir'in kaidesi. Mestur Ravi ile İhticaç'ta Allame Ahmet Şakir'in Kaidesi Ahmet. Ahmet Şakir Bunlar son dönemin Muhaddisleri daha sonra Mestur Ravi ile ilgili <gülüyor> Elbani'nin kaydesini de aktaracağız <gülüyor> Bilinmesi gereken önemli kaydelerden birisi de raviler hakkında ihticaçta bulunan alimlerin metodudur. Râviler hakkında ihticaçta bulunan yani hüccet getirmede bulunan alimlerin metodudur. Özellikle de muhasırların Tasih ve tadı ife dair koydukları kaydeleri bilmek gerekir. Özellikle de muasırların tasih ve tadı ife dair koydukları kaydeleri bilmek gerekir. Bu kaydelerin en önemlisi Şeyh Ahmed Şakir Raymollah'ın ravilerin, özellikle de mestur olan ravilerin tefsikinde uyguladığı kaydedir. ravilerin özellikle de mestur olan ravilerin tefsikinde uyguladığı kaidedir. Bu kaide şu şekildedir. Ravi hakkında cerh ve tadil varit olmayıp İbn-i İbban onu etsikatta zikretmişse ve Buhari tarihul kebirde onun hakkında sükut etmişse o ravi sikadır. Ravi hakkında cerh ve tadil varid olmayıp i̇bn İbban onu etsikatta zikretmişse ve Buhari tarihul kebirde onun hakkında sükut etmişse o ravi sikadır. Yani Ahmet Şakir'in metodu bu, böyle olacak diye bir kural yok da, Ahmet Şakir tasihte bu şekilde hareket ediyor. Hatta bazen imamlardan birinin ravinin meçhul olduğuna dair sözü bulunmasına rağmen, hatta bazen imamlardan birinin ravinin meçhul olduğuna dair sözü bulunmasına rağmen İbn Hibban veya el İcli gibi mütesahillerin tefsikiyle delil getirir. kaideye göre ilim ehlininin çoğuna göre reddedilen ilim ehlinin çoğuna göre reddedilen mesdur ravilerin rivayetiyle delil getirilir. Bundan dolayı bu tabakadaki ravilerin hadisi sahih sayılır. Örnek Ahmet No 217 Süleyman bin Davud yani İmam Ebu Davud tire Selam yani Ebu Lahfas Sallam bin Süley, tire Simak bin Harp, tire Seyyar bin El Ma'urur isnadıyla rivayet ediyor. Suleym yani Ebu Lahfas Ebu Ahvas Tire Simak bin Harp Tire. Nerede kaldım? Simak bin Harp Harp harbe B, B ile. Ha. Tire Selam bin Suleym Simak bin Harp'tan önce. Tamam hocam. Selam'ı tekrar yazmışsın Simak'tan sonra. Simak bin Harp, e, Seyyar bin el-Mağrur'dan rivayet ediyor. Ömer radiyallahu anh'ın hutbede şöyle dediğini işittim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mescidi bina ettiğinde Selam. Aleykümselamünaleyküm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mescidi bina ettiğinde muhacirler ve ensar ile onunla beraberdik. Kalabalık artınca sizden biriniz kardeşinin sırtına secde etsin. Bir topluluğun yolda namaz kıldığını görünce de mescitte namaz kılın dedi. Bir topluluğun yolda namaz kıldığını görünce, mescitte namaz kılın buyurdu. Sığmıyorsan dışarı çıkma, içeriye evet, olasın. Kardeşinin sırtına secde et diyor yani. Allah Ahmet Şakir şu notu düşmüştür. İsnadı Sahih Seyyar bin el Marur et-Temimi el-Mazini'yi İbn-i İbban el zikretmiştir. Seyyar bin Marur et-Temimi el-Mazini'yi İbn-i İbban el zikretmiştir. İbnül i Medine meçhul demiştir. sıkata yazıyor. Ha ya meşhur Ahmet Şakir'in bu isnadda tasih etmesi İbnü'l-Medînî'nin râvi hakkında meçhul demesinin aksine de olsa İbn Hibban'ın tefsiki ile delil getirdiğini gösterir. Tercih edilen Buravi'nin meçhul olmasıdır. Zira seyyardan sadece simak rivayette bulunmuştur. Ve muteber bir tevsikte gelmemiştir. Zira seyyardan sadece simak rivayette bulunmuştur ve muteber bir tefsikte gelmemiştir. Buharide tarihinde seyyarı zikretmiş, cerh ve tadilde bulunmamıştır. Buhari'de tarihinde seyyarı zikretmiş, cerh ve tadilde bulunmamıştır. Lakin hadis sahihtir, zira Zeyd bin Vehib yoluyla mutabiyi gelmiştir. Lakin hadis sayıhtır. Zira Zeyd bin Vehb yoluyla mutabisi gelmiştir. Diğer örnek Abdullah Zevaidül Müsned'de yani Ahmet bin Amber'in oğlu Zevaidül Müsned'de No. 426 İsmail Ebu Ma'mer Yahya bin Selim et-Taifi tire Yahya bin Selim et-Taifi tire İsmail bin Umeyye tire Musa bin İmran bin Mennah tire Eban bin Osman Tire Osman radıyallahu an isnadıyla rivayet ediyor. O bir cenaze görünce ayağa kalktı ve yani Osman radıyallahu anh, bir cenaze görünce ayağa kalktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir cenaze gördüğünde kalkarken gördüm dedi. O bir cenaze görünce ayağa kalktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir cenaze gördüğünde kalkarken gördüm dedi. Allame Ahmet Şakir dedi ki, İsnadı sahihtir. Musa bin İmran bin Mennahı İbn İbn Esfikat da zikretmiştir. Meşhur değildir. Bukhari de Tarihül Kebir 4 bölü 296 zikretmiştir. Ne? Tarihül Kebir. Bukhari 4 bölü 296 zikretmiştir. Yani bunlar gösteriyor ki Ahmet Şakir, yani yukarıda açıkladığımız gibi, mestur raviler hakkında başkalarının gözetmediği bir kayda gözetiyor. İbn-i İbban eğer sikatta zikretmiş, hakkında cerhvet adil vardı olmamışsa, başka imamlar bir ravi hakkında meçhul demiş olsa dahi, İbn-i sikatta zikretmişse, hakkında cerhvet adil bilinmiyorsa ve Bukhari'de, de ül Kebir'de zikretip de hakkında hiçbir şey söylememişse bunu sika sayıyor ve bu yüzden bu yüzden aslında hadis zayıf olmasına rağmen hadise sahih diyor. Dolayısıyla Ahmet Şakir mesela e, Türkçe tercüme edilen Ahmet bin Amr'ın müsnedi. Dipnotlarda Ahmet Şakir'in e, sıhhat hükümleri var. E, Elbani'nin şeyleriyle, hükümleriyle çok farklı bulabilirsiniz. Hatta başka muhaddislerinkilerle de farklı bulabilirsiniz. İşte bu hatalı kaydeden dolayı o. Şimdi başka katın Allame Elbani'nin mesdur ravi tefsikte kaidesi Elbani'nin şimdi muhalefet ettiği yerleri bir sonraki derste inşallah göreceğiz. Allâne Elbani'nin Nestur Ravi tefsikte kaidesi. Subhanakallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ve esteğfiruke ve etûbü